The whole darn human race. Bir emeğin gündeminden daha merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, uzun aradan sonra bugün Açık Radyo canlı yayın stüdyosundan sevgili dostum feminist yazar profesör doktor Feriye Saygılagil ile sizlere sesleniyoruz tebessüm ettiren bir haberi sizlerle paylaşarak başlamak istiyorum yayına. 3 yıldır internet yayın hayatını sürdüren kadın işte, kadın işçi ve birçok kere yayınımıza da kendilerini konuk ettik. Geçtiğimiz hafta 27. Metin Göktepe Gazetecilik Jüri Özel Ödülü'nü aldı. Öncelikle tüm ekibi tebrik ediyoruz bizler de açık radyo olaraktan. Bu ödül elbette meşakkatli bir yolculuğun taçlandırılması. Kadın işçi kolektifinin bir parçası olarak sevgili Feryal, ödül ve kadın işçi için neler söylemek istersin? Evet sen, söz sende. <gülüyor> çok teşekkürler sevgili Bernacığım. Ee, evet bu ödül bizim için çok anlamlı. Özellikle kolektif, kolektivitenin altını çizme, çizdiğin için de e, çok teşekkürler. Ee, biz bir kolektifiz dediğin gibi ve kolektif çabanın ürünü elbette ee, ayrıca tabi Metin Göktepe e, çok önemli ee, hem şahsiyet olarak hem ödül böyle bir ödülü almamız ee, muhalif basının aslında en önemli ödülü bildiğin gibi hiçbir senin önemli ödülü Evrensel gazetesi muhabiriydi Metin göktepe aynı dönem deniz biz Metin göktepe ile dün gibi hatırlıyorum katli varsa yılların tabi tabi ya yani aynı dönemler Yoldaşız aslında dün gibi hatırlıyorum katledilişini 8 Ocak 1996'ydı. Ee, işini yaparken aslında e, polis işkencesiyle öldürüldü Metin Göktepe onun için bizim için e, onur verici bir ödül e, gerçekten de e, çok mutlu olduk e, diyebilirim ödülle ilgili olarak elbette ki e, başka bir e, müjdeli haber e, aslında kadın işçi çok verimli 3 yıldır çok şey yaptık yap yapmaya çalışıyoruz yapacağız da diyebilirim bunlardan bir tanesi de Zehra Kosova geçen yıl 29 Nisan 2023'te düzenlemiş olduğumuz Zehra Kosova Sempozyumu'nun seçilmiş metinlerinden oluşan kitabımız çıkıyor. Cuma günü taraflarda olacak. olacak. Evet, evet. Bunun Çok için teşekkürler. Bu kitabı Zehra Kosova'ya ithaf ettik. Bu hem bu İtaf ettiğimiz Zerha veya anmak Hemde kadın emeğine dair geniş katılımlı bir tartışma ortamı yaratmak ve kadın emeğini gündemleştirmek de elbette. E, i̇ki yılda bir e, sempozyum yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yılda dolayısıyla buradan onu da duyurusunu vermiş olalım ya da müjdesini yine... E, Başka bir sempozyumda yine kadın işçilerin seslerini duyacağımız e, meselelerini dert edineceğimiz bir e, sempozyum e, yapmak istiyoruz elbette. E, e, kitap e, da yani e, zaten derdimiz olan e, deneyimin. Kadın işçilerin deneyimlerinin direnişlerinin bilgilerine yer vermeye çalıştık. Bunun yine deneyim ve direnişin sanatsal yansımaları. Bunlar da çok ilginç metinlerdi gerçekten. Tarih, kadın işçi deneyiminin ya da yine bilgisinin tarih içindeki görünürlülükleri. Kadın işçi tarihi aslında ve tanıklıklar. Kadın işçilerin deprem bölgesinden e, fabrikaya olan tanıklıkları seslerini duymaya duyuyoruz aslında. Göçmen kadın emeği e, gibi e, konular ya da temalar var. E, bir de şey e, tabii yani e, de bize çok iyi geldi bu kitap ves ya, sempozyum vesilesiyle e, aslında hem akademide hem feministler arasında kadın emeği çok önemsendiğini gördük. Önemseniyor çalışılıyor yani bir mesele haline gelmiş durumda. Burada tabii hemen kendimize de pay çıkartarak kadın işçinin de payı tam oldu. da onu soracaktım. Aslında hem bu jüri özel ödülü hem de Kosova hem konferansı, geçmiş konferans hem de şimdi gelecek kitaptan haberlerini müjdelemiş olduk dinleyicilerimize. Ama kadın işçinin tam bütün bunların merkezindeki rolü nedir yani? Tam işte tam sen orada kalmıştın akademisyenlerin daha genç feminist kadınların emek konusu kadın emeği konusunda ilgisini çekmesi konusunda kadın emeğinin bu üç yıl hatta sen dedin ki dörde dönüyoruz artık yayıncılık hayatınızdaki kişilerin. Nedir üstlendiği rol diyelim? Biraz belki büyük bir kelime oldu sen evet, hoşlanmazsın iddia. ama. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir kere kadın kadın işçilerin direnişlerini ve grevlerinin sesi oluyoruz. Yani esas meselemiz onların sesini aktarmak. O grev direniş alanında ne olup bittiğini görüyoruz. ...aktarmak, o bilginin e, bilgiyi sahiplenmek, e, bilgiyi paylaşmak, sahiplenmek ve paylaşmak denebilirim. Ee, deprem bölgesinden söz etmek gerekiyor. Geçtiğimiz program Özgür'le e, onu yayın yaptı. yaptık. Çok e, emeğin gündeminde. E, tabii, evet. Dolayısıyla e, konuşulmuştur deprem bölgesinde yapılan işler. E, bunun yanı sıra e, e, başka projeler yapıyoruz. Mesela eğitimler yaptık. Kadın emeği atölyeleri yaptık. E, i̇steyen Kadın ya da LGBT'lere e, açık olan katılabileceği kadın emeği atölyeleri yaptık. E, sosyalist soldan e, solda yer alan partilerin e, kadın emeğini ne kadar önemsediklerini, kadın emeğini e, tüzüklerinde, yönergelerinde... Ee, ne kadar yer verip vermediklerini anlamaya çalıştık. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Bu da önemli bir çalışmaydı aslında. Ee, onlara bir çağrı yaptık. Ee, bu söylediğim tüzük ve önergelerini broşürlerini inceleyip e, bir ortak zeminde, kadın emeği zemininde buluşabilir miyiz diye çağrı yaptık. Yine çansını Zehra Kosova Sempozum'un sonrası. E, İLO 190'ı e, yine e, platformumuza taşıdık. İLO 190'ın ne kadar önemli olduğu hem kamusal alanda hem özel alanda ya hem iş yerlerinde hem evde. Ev içi emeği de çünkü işine, içine alan bir... E, Metin yani şey kabul edilmesi gereken bir belge İstanbul Sözleşmesi gibi hükümetin imzalama, sendika hükümeti bunu kabul ettirmenin gerekliliğinin önemi üzerinde durduk. Bunun dışında tabii bizim başka bir son dönemdeki mottomuz eşit değerde işe eşit ücret meselesi yani. Bu kadınların direnişlerde alanlarda da dile getirdikleri bir şey artık Yani erkeklerle eşit ücreti almadıklarından çok farkındalar kadın işçiler Hem çalışma koşullarının düzen düzeltilmesi hem de aynı zamanda bu ücret meselesini gündeme taşıyorlar Ve bu bizim de meselemiz haline geldi İşte bununla ilgili de bir rapor yayınladık son dönemde Başka projelerimiz var yani onlar daha bizim kendi aramızda konuşma aşamasında görüşme aşamasında çok çalışıyoruz aslında bunu söylemekte evet. yarar Görünüyor dışarıdan da görünüyor. Şimdi aslında tabii ki bu programı iki başlık alt başlık olarak hı hı. düşünmüştük hem ödülü hem e, kitabı hem konuşmak tabii ki e, yine kadın emeğini konuşacağız şimdi bu ikinci bölüme geçiyoruz program içindeki aslında e, dok hem doktora tezin hem daha sonrasında e, tezin kitaplaşaraktan bir kadın grevi başlığıyla e, Dünya yayınlarından çıkan Nohmet grevi e, Nohmet grevinin e, bizzat e, uzun süre e, hem izledin Oradaydın. E, Antalya'daydın çok uzun süre. E, Nova belgeselini çektiniz sevgili Ali e, Sağlamlı, birlikte. E, 13 yıl geçmiş. Hı -hı. E, pardon, hatta 14 yıl Hı -hı. geçmiş, değil mi? E, Nova bu yana. Şimdi e, Türkiye'de de özellikle emek cephesinde bazı şeyler değişti yani hı hı. E, olumlu da olabilir olumsuz değişimler de olabilir e, hem e, kadın emeği çalışan bir akademisyen olaraktan e, ve sosyolog olaraktan nasıl değerlendiriyorsun? tezinden ve kitabından bugüne kadın grev ve direnişlerini daha mı görünür oldu? Biraz önce program öncesinde öyle bir soru sormuştum. Şimdi bizler daha fazla sosyal medya kullanıyoruz. Özellikle sokak o 2015'ten sonra sokak hareketi yavaş yavaş geri çekilmeye başladığında emek cephesinde sosyal medya daha güçlenmeye başlandı. Örgütlenmenin yeni bir formu olarak özellikle son yıllarda gençlerin daha daha, e, aktif olduğu yerlerde... ...hatta bunu indirgemecilik yapmak istemiyorum... ...ama sosyal medyayı daha iyi... ...kullandıkları için... E, ...daha mı görünür oldu kadınlar... E, ...direnişte, öyle mi hissediyoruz... ...yoksa her zaman mı kadınlar... ...grevde ve direnişte, ön safalardaydı da... ...biz e, kamuoyuna... ...bu kadar yansımadığı için... ...şimdi daha mı arttığını düşünüyoruz gibi... ...bir soruyla e, bu başlığı açmış olayım. Ee... Şöyle aslında e, görünürlük arttı. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. E, bu konuda mesela Ebru Işıklı'nın filan da çalışmaları var. Bizim de e, çalışmalarımız var. Bahar Gök zaten bizim biliyorsun. Onu da ağırladın sanıyorum. Kadın işçiden. Şimdi dil çok haberleşiyor. Evet, evet, evet. evet. Muhabir arkadaşımız alanlardan bildiriyor ve yazıyor. Evet. E, çok emeği var. Çok e, önemli bir e, öznesi gerçekten kadın. Ee, yani o, o, onun da ondan aldığımız evet bilgilerle de haberlerle de e, diyelim tabi Necla Gökçe'yi e, mutlaka sevgili arkadaşım. <gülüyor> söz etmek adını geçirmek Sevgili gerekiyor evet. buradan selamınızı evet, da gönderildim evet ben de iletiyorum ee, görünürlük arttı ee, ve burada aslında kadın hareketi feministlerin etkisi kesinlikle yatsınamaz ee, fakat özellikle nohmet greviyle birlikte e, yani nohmet grevi bir başlangıç bir kırılma noktası, bir kırılma diyebiliriz. noktası diyebiliriz bence e, feministlerin de çünkü bu grevle birlikte ücretli kadın emeğine ilgileri hmm. arttı. Yani bu çok dikkat çekici e, bizim açımızdan. E, fakat tabii o dönem çok bereketli bir dönem. Yani Domet e, arkasından tekel. E, tekel'den e, önce DESA ha, biliyorsun tabi. Emine Aslan. Tabi tabi. E, IBM'e gelirdi. IBM ha, e, direnişine gelirdi. Kesinlikle Orada tanışmıştık. fotoğrafları evet, falan evet, şimdi evet, gözünün evet, önüne evet. geldi. Tek başına direndi biliyorsun. Yani düzce de kadınlar da direniyorlardı. Ama İstanbul, Sefaköy'de DESA fabrikasının önünde e, Emine Aslan e, yalnız direndi. Şimdi DESA ve e, DESA ondan sonra... E, Serapul işçilerinin küçük olsa da direnişi sonrasında Tekel söylediğin gibi sonra Flormar Flormar evet hatta Flormar'la Nohmet arasında böyle bir benzerlik kurulmaya çalışıyor ama çok ayrı bağlamlar bir, bir kere mekansal olarak biri fabrika biri serbest bölge serbest bölgenin Başka özellikleri ee, var Asıl serbest bölgeyle ilgili bir şeyler söylersen dinleyicilerimiz kitabında çünkü Yani çok serbest, çok, bölge, çok, e, çok serbest bölge kendi içerisinde bir cumhuriyet e, Kendi yasaları var kendi işleyişi var ...bir duvar var... ...ya da tel örgüler var... ...o duvarın tel arkasında... koskocu bir dünya var... ...ve o dünyadan... ...uluslararası, uluslararası sermaye. bir sermaye... ...yerli sermaye de var ama genel olarak... ...dediğin gibi uluslararası sermaye... ...ve ne olup bittiğini çok fazla bilemiyorsun... ...yani o bürokrasiler... ...hep o... E, ...çözülüyor orada, Evet, mi? evet, bambaşka bir şey çıkıyor... ...karşına, yapı çıkıyor... ...ee... Şimdi e, şunu söylemek istiyorum aslında e, DESA ve Flormar e, şeyinin de direnişlerinin de e, başka bir özelliği var e, söylenmesi gereken e, kadınlar şirket ürünlerini e, boykot ediyorlar ve bu anlamda tabii bir şey söz konusu tüketici olarak bilinçlenme söz konusu DESA'yı çok hatırlarsın sen de değil mi? E, Beyoğlu DESA e, ya da Nişantaşı'ndaki DESA e, şeyinin mağazaların önüne gidip e, aslında oradaki mağazalarda çalışanlar da emekçiler e, eski ayakkabıları mağazanın önüne atıp işaret ediyorduk işte suçludur filan diye evet, 2015'tan önceki e, eylem türleri yani e, o dönem öyleydi evet, yani evet, sadece o evet, şey için evet, her marka için beçerli evet, bir eylem türüydü evet, o evet. Evet. Flormar'da da işte benzer evet. şekilde Flormar ürünlerini kullanmayınız filan diye şey evet. e, bilinçlendirme evet. e, söz konusuydu bunlar önemli gerçekten de ee, şimdi nohmet grevi dedik ya yani bir kırılmaydı şu anlamda e, kadınların kadın işçilerinin nasıl örgütlenmesi gerektiği üzerine bize fikir verdi bir kere nohmet grevi e, kahvelerde örgütleyemezsin kadınları nasıl bir yöntem bulmak gerekiyor evlere gitmek gerekiyor yani ev içlerine girme ev içlerinde Ailelerle konuşma, aileleri de ikna etme gerekiyor. Öbür tarafta erkek işciyi düşündüğümüzde erkek işçinin ikna olması ya da erkek işçinin seninle evli olması yeterli. Burada öyle değil. Baba, Başka bir koca, baba abi. falan gibi. Değil mi figürler. Figürler evet. işin içine girmesi gerekiyor. E, fakat burada tabii e, Noamie't grevinde kadınlar la birlikte biz de feministler olarak bu tekrar bize şunu hatırlattı. Bir araya gelme e, kolektif özne oluşturmanın ne demek olduğunu ve nasıl oluşturabileceğini bize anlattı. Novomet grevindeki deneyim ve kadınlar esas olarak Novomet'teki kadınlar ücretten çok Çalışma, koşulları. çalışma koşullarının e, haysiyetlerine onurlarına e, onurlarına haysiyetlerine dokunan çalışma koşullarına itirazları vardı. Evet, benim kitaptan hatırladığım mesela işçi sağlığı e, hmm. çok önemli bir e, başlıktı. <gülüyor> <gülüyor> mesela iş sağlığı ve güvenliği. Evet. <gülüyor> ben e, sanırım emek e, 2000 Yedilerde çalışmaya başladığım için şirket hayatından ayrılıp doktor ama çalışmaya başladığımda e, Navamet belgeselini 2010'da izlediğimde daha sonra Hı -hı. tabii ki hem tezi hem kitabı okuduğumda e, gün içindeki e, lavabo sınırlandırılmasını ben Navamet e, grevinden öğrendim. Hı -hı. Hı -hı. Ve bu şöyle diyeyim daha ben... sonra başka tabii ki fabrikalarda da olduğu açığa çıktı ama ben ilk defa orada Öğrendim yani senden öğrenmiş oldum senin aktarımlarından. Şuna hemen ekleyeyim unutmadan 8 Mart'ta biz bir forum yaptık ve bu gerçekten bir alana yönelik direnişlere direniş bilgisine yönelik bilgilerimizin tekrar tekrar tazelenmesine vesile oldu. Şimdi 1 Mayıs'ta da 1 Mayıs vesilesiyle de 1 Mayıs'tan sonra yani 1 Mayıs'ta alanlardayız zaten. Ondan sonra yine bir forum e, yapacağız. Bunu da duyurusunu 5 Mayıs gibi düşünüyoruz ama daha netleşmedi. Onun duyurusunda kadın işçi kadın olarak, işçi olarak bir forum olarak. yapacağız. E, 8 Mart'taki forumda şunu fark ettik. E, maalesef ve maalesef pek bir şey değişmemiş. Kadın işçilerin yaşadıkları ile ilgili olarak. Değişen şu kadınlar Yüksek sesle bunu artık duyuruyorlar, isyan ediyorlar ve farklı e, stratejileri var. Direniş stratejileri geliştirdiklerini gördük ve duyduk. Yani Nohmet'ten sonra, Nohmet'ten işte on yıl sonra diyelim. yani Daha fazla <gülüyor> geçmiş ama hani on yıl önce on yıl sonra bir ortalama e, şeydir ya fikir verir ortalama yıl evet yani kadınlar artık emek sermayenin ne olduğunu, emek sermaye emek emek sermaye çelişkisinin farkındalar. Eşitsizlik. Eşitsizliklerin, e, tacizi çok daha rahat dile getiriyorlar. Cinsel taciz Hem de psikolojik taciz evet. üstünde. Eee bunun yanı sıra senin altını çizdiğin gibi meslek hastalıklarının ne olduğunun farkındalar. Bunu dile getiriyorlar daha rahatlıkla. Mobbing zaten çok üzerinde durulur bir kavram. Yani bu mobbing diyorlar. Mobbing bilinmiyordu növmet zamanında filan. Ee, yani eskiye göre kadınlar kesinlikle çok daha görünür ve çok daha aktifler. Ücret ve çalışma koşulları meselesi çok gündemlerinde, çok belirleyişçi. Ee, bu... Normalde de gördüğümüz aşağılayıcı, biraz önce söylediğim onur kırıcı muameleye karşı ses üret, ses çıkarıyorlar. Ee, eşit değerde bir şey, eşit ücret meselesi kesinlikle artık bilinçli oldukları bir e, mesele. Dolayısıyla e, bunun e, nasıl sendikal yapılar içerisinde? E, ...dile getirilebilir, onların gündemi olabilir, feministlerin ve sendikaların nasıl daha fazla gündemi olabilir... ...nasıl kadın işçilerle bütün bunları nasıl örgütleyebiliriz üzerine daha fazla e, kafa yormalıyız, daha fazla söz üretmeliyiz diyerek evet zamanımızı Zamanı doldurduk. doldurduk. Evet. Çok teşekkürler Bernacığım. Ee, ben teşekkür ederim <gülüyor> ve aslında yavaş yavaş kapanışa girerken kusura bakma aslında bu çok önemli bir konu bir program 25 dakikada her iki başlığı konuşmakta oldukça zor ama kapanışta ben bir şey söylemek hmm, istiyorum. Bugün evet. benim için anlamlı bir gün. Senin buradaki varlığın aslında ben benim için de <gülüyor> biliyorum. Evet. Bu Açık Radyo'nun 50'si yayın dönemiyle birlikte emeğin gündemi programına e, veda ediyoruz. Gelecek yayın döneminde emeğin gündemi ile yer almayacağız artık. Başka bir programımız olacak. E, ama Feryal Saygılıgil e, 12 yıl önce biz bu yola çıkarken e, ilk programımızı 2012 Nisan ayında e, Mustafa Eren'le birlikte yapmaya başladığımızda hem e, demomuzu e, yani biz program yapabilir miyiz'in çekimi için bizimle gel bize gelmişti. Hem Elmadağ. de Elma Dağı'daydık o zamanlar. E, açık radyonun yeri ve aynı zamanda ilk canlı yayınımızı da yine sevgili Feryal'le birlikte yapmıştık. Bu yıllar içinde e, çok şeyler değişti. Mustafa Eren e, Göç etti yurt dışına. E, artık e, o da burada değil. E, o da belki başka bir programla ilerleyen zamanlarda radyoda yer alabilir. Ve o yüzden e, senle başlamıştık. Seninle veda ediyoruz. O anlamda benim için de e, anlamlı senin varlığın stüdyodaki Onun için de canlı yayında buluşmak istedik. Yüz yüze yapmak için. Ve evet e, sevgili açık radyo dinleyicileri, e, 12 yıl boyunca emeğin gündemine çeşitli vesilelerle e, dinlediniz. E, grevden e, direnişten birçok e, işçi sendika uzmanlarını akademisyenleri aktivistleri e, burada konuk etmeye çalıştık dilimizin döndüğünce ve bu sefer diyemiyorum bir başka emeğin gündemine kadar görüşene kadar hoşça kalın ama hoşça kalın yeni yayın döneminde görüşmek üzere sevgiler sevgiler.